Merhaba, Serkan Ocağın Radikal'de yer alan haberine göre İzmir, Bergama, Sivas, Kangal, Nide, Ulu Kışlı, Çanakkale, Dersim, Uşak, Eşme, Manisa, Turgutlu, Artvin, Trakya, Trabzon, Tonya, Erzincan, İliç gibi yörelerde başta madencilik faaliyeti olmak üzere HES, çimento fabrikaları, taş ocakları gibi doğayı tehdit eden yatırımlara karşı örgütlü mücadele veren 15 STK temsilcisi Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nde bir ortak açıklama yaptı. Açıklamada, bizler musluklarından arsenikli, ağır metalli su akan, havadan siyanür soluyan, tarlalarından ürün alamaz hale gelen, hayvanları sakat doğan, kanserlerle baş etmeye uğraşan, kendi topraklarında yabancı muamelesi gören, şirketlerin kirli oyunlarıyla sosyal dokuları zehirlenmeye çalışılan, milyonlarca ton siyanürlü atıkla yüzlerce yıl yan yana yaşamak zorunda bırakılan, tarihi ve kültürü yok edilen, Hukuki güvenlikten mahrum kalan halkız denildi. Sivas Kangal'da kurulan Bakırtepe Çevre Platformu temsilcisi Hacer Elçi, Bakırtepe, Ermeni, Süryani, Alevi ve Kürtler için kutsal ve mistik bir mekan. Burada siyanürlü altın aranmak isteniyor. Bir buçuk yıldır mücadele ediyoruz. Yürütmeyi durdurma kararı çıktı ancak bakanlık itiraz etti. Şu anda keşif yapılma aşamasında. Bu altın madenini zaten 50 yıldır bölgede demir madeni işletmeciliği yapan Demir Export yapacak. Bu şirketin halka arsenikli su içirdiğini biliyoruz, dedi. Trabzon Tonya'dan çevre platformu temsilcisi Burhan Öztürkse, Tonya 6 bin nüfusluk bir Trabzon ilçesi. Halka açık merada 17 adet taş ocağı ve çimento fabrikası yapılmak isteniyor. 3 tane de HES projesi var. Kadınların önde olduğu güçlü mücadelemizde henüz tek kazma vurulamadı. Çimento fabrikası için ÇED raporuna karşı davamız devam ediyor. Ancak biz hukuktan öte, bu mücadelenin halkın meşru gücüyle kazanılacağını düşünüyoruz, dedi. Evet, Anadolu'nun her tarafında mücadeleler sürüyor. İzmir Çeşme'de rüzgar enerjisi santralleri ve balık çiftlikleri kurulmak istenmesi protesto edildi. Çeşme Sürdürülebilir Yaşam Platformu, Karaburun Ortak Yaşam Platformu, Karaburun Kent Konseyi, Yağcılar Demircili Çevre Koruma Derneği üyeleri, Yarımada'ya rüzgar enerji santralleri ve balık çiftliklerin kurulmasını engellemek için bir araya geldi. Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup yaklaşık bin kişinin kaldığı protesto eylemine İzmir Milletvekili Musa Çam ve Çeşme Belediyesi meclis üyeleri de destek verdi. Rüzgar enerjisine karşı olmadıklarını belirten Çeşme Belediye Başkanı Faik Tütüncüoğlu, biz santrallerin evlerimizin dibine kurulmak istenmesine karşıyız. Restleri yapmak isteyenler padişah vari bir tutumla yerel yönetimi ve halka önemsemiyor. Tepeden dayatma balık çiftlikleri, restler ve taş ocaklarına müsaade etmeyeceğiz diye konuştu. Batmanda TPOA'nın Beşiri Bahçeli köyünde bulunan Silivanka petrol üretim sahasında açık petrol atık havuzları doğayı tehdit ediyor. Petrol havuzları yüzünden Batmanda geçen yıl doğaya salınan 400 keklikten bir kısmının Telef olduğu ortaya çıktı. Petrol atıkları havuzlarında telef olan kekliklerin derilerinin atık petrolün sıcaklığından yüzüldüğü görülürken Batman Çevre Gönülleri Derneği Başkanı Recep Kavuş yaşanan olaya tepki gösterdi. Kavuş dedi ki keklik nesli tükenen hayvanlardan biri. Kalan birkaç keklikte petrol atıkları ile yok oluyor. Onlarca keklik petrol atık havuzunda telef oldu. Gerçekten bir çevre felaketi yaşanıyor. İşte doğal yaşam petrol uğruna Hiçe sayılıyor. Atık petrol havuzları standartlara uygun değil, havuzların etrafı açık dedi. Manisa'daki radyasyon felaketinde gelişmeler var. Normal değerlerin 140 kat üzerinde çıkan ölçümleri TAEK'in normalleştirmesini bilim adamlarından tepki geldi. Evrensel Net'in haberine göre TAEK, Kasarköy'ü civarında ölçülen yüksek radyasyon seviyesinin sağdaki Doğal kaynaklardan kaynaklandığını ileri sürdü. Yüksek radyasyonun bölgenin jeolojik yapısı nedeniyle beklenen bir durum olduğunu savundu. Tayek dünyada çeşitli ülkelerde İran, Hindistan, Brezilya gibi doğal jeolojik özelliklerinden dolayı köprübaşı ilçesinde ölçülen değerlerden çok daha yüksek doğal radyasyon seviyelerine sahip bölgeler bulunduğu iddialarına yer verdi. Açıklamada söz konusu sahada detaylı radyasyon ölçümlerinin ve analizlerinin yapılması için çalışmalara başlanmış olup, bu çalışmaların sonucunda yapılması gerekenler Manisa Valiliği Koordinasyonu'nda ve diğer kuruluşlarla işbirliği halinde yapılacaktır denildi. Yöredeki Radyoaktif Kirliliği 2008 yılında yazdığı bir raporla ortaya koyan Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Dr. Ahmet Şaşmaz Tayyik'in ifadelerini şöyle yorumladı. Radyasyon değeri yüksek olan bu bölgede insan ve diğer canlıların girmesi, kullanması ve bu alanlarda yaşaması, uygar ülke ve toplumlarda kabul edilemez bir durumdur. İran, Hindistan ve Brezilya bizim için asla ölçüt olamaz ve de geçiştirilemez dedi. Ege Üniversitesi emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Kayhan Kantarlı da tayyip açıklamasında 1995'ten bugüne kadar bölgede yapılan çok sayıda bilimsel araştırma sonucu önerilen önlemlerden, Hangisinin yerine getirdiğine dair en küçük bir bilgi bulunmamasını son derece dikkat çekici bulduğunu belirtti kantarlı. Bir gün uranyum yatağının çevre etkileri yönünden yapılan bilimsel önerilere kulak asmayan nükleer santral bulunmayan ülkemize ancak nükleer santral atıklarında bulunan bir radyoaktif maddenin İzmir Gazi Emir'e nasıl ve nereden geldiğinin peşine düşmeyen TAYEK'in bir nükleer santral yönetmesinin nasıl bir felakete yol açacağını düşünmek bile korkunçtur diye yorum yaptı kendisi de. Yeşil ve barış dolu bir gezegendiriyoruz esan Esen kalın.